Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Porçu Merhaba Dünya Mirası Adalar'dan Ben Derya Tolgay Ben de Al ee, Yarın 1 Mayıs ...işçi ve emekçiler bayramı... ...şimdiden biz kutluyoruz... Evet. ...ama tam da program konuğumuz... ...böyle gerçekten emekçi... ...geçimini balıkçılıktan kazanan... ...ada doğumlu... ...profesyonel balıkçı... ...Büyük <gülüyor> Ada e, Su Sporları... ...bir de pardon... E, ...Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı... <gülüyor> Efendim karşınızda Ali Coşkular, <gülüyor> Ali Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş <gülüyor> geldiniz. Ali Bey, ben şöyle azıcık e, tarif edeceğim, Tabii. hayır ben fiziki olarak ha, tarif edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü o kadar maşallah sağlıklı, saatli, böyle hafif yanık, e, kanlı, Meslek canlı, Meslek geliyor <gülüyor> yanıklık herhalde. <gülüyor> evet. Şimdi balıkçılık e, ada yerleşimi kadar e, neredeyse eski herhalde siz biraz bize anlatacaksınız onları. Çok aktif bir e, geçmişi var. İşte geleceği nasıl, bugünü nasıl. Özellikle küçük balıkçılık, e, küçük ölçekli balıkçılık ne durumda. Evet bu bi, bi, neredeyse bin, bin yıl var değil mi şeyin balıkçılığı? Adaların balıkçılığı bin yıl değil ada olduğundan beri bir olması var. gerekir. <gülüyor> Nasıl beslenecek o insanlara evet. Siz Siz başladığınız zamandan bu yana şöyle bir şey der misiniz? Yani çünkü eskisini de bilirsiniz herhalde. Bildiğiniz, duyduğunuz kadarında. E zaten balıkçılığa başlamamın sebebi hem duyduklarım hem gördüklerim. Ya. Çünkü geç başladım. 24-25 yaşında balıkçılığa başladım. Ya üniversiteyi bitirip ondan sonra başlamışsınız. E, tabii tabii. <gülüyor> <Çok geç. gülüyor> yani balık e, çok güzel bir avcılık popülasyonu olduğu için dışarıda mesela. İşte çalışıyordum bir sektörde. Bir maaş alıyordum. Benim 5000 bin lira maaş alıyordum. Ben bir cumartesi kadar gidip amatörce bir arkadaşımın kayıra bindiğim zaman o 5000 bin lirayı alıyordum. Ya, ya. <gülüyor> Dolayısıyla o şekilde balık olduğu için dedim balçılık. Hem güzel bir şey benim doğama uygun. Özgürlüğü çok seviyorum. Hı -hı. Denize gittiğim zaman mesela bazı arkadaşlar bize de gelirler. Yok ben bir Allah bir ben derim. Hı -hı. Çok seviyorum. Martı sesini tek başıma. Denizli sesi dinlemeyi. <gülüyor> yani Öyle başladınız. Öyle başladım ve çok iyi, hı hı. çok iyi, çok iyi, çok iyi günler geçirdim. Çok iyi, yani bugünün şartla, çaplarında bir küçük balıkçı için iyi paralar kazandım. Hı hı. Peki e, siz tek başınıza çıkmayı seviyorum dediğinize göre, e, olta balıkçılığı yapıyorsunuz ya da şey, küçük ağ balıkçılığı. Değil mi? Evet dip ağları dip ağları. Oltacığımın olta başından ziyade dip ağları atıyorum. Hı. Tuğüstü ağları da atıyorum. Uzatma hı. ağları da atıyorum. Tek başına çok fazla miktar atılabilir Yani kayığınız el verdiği sürece bin metrelik bir ağ atabilirsiniz. hı. hı, hı. sonra da toplaması var geriye dört tabii. Hı. Makineler var. Eskiden geçtiğimizde elle çekiyorduk ama ha. yaş geçti şimdi ırgatlar var. Ağırgatları onlarla çekebiliyoruz. Ne güzel. Peki ben sorayım mı? Sor? Soracağım mı? Ee, bu prens adaları e, böyle Marmara Denizi'nde hani balıkların en fazla yumurtla a, yumurtlama alanları olarak biliniyor. Du mu demek lazım? Halen öyle mi? E, nasıl e, şu anda e, kıyıların durumu? Halen balıkla, yumurtlama alanı çünkü balık yumurtadan çıktığı nasıl bir somon balığı düşünün gidiyor dereden çıkıyor her denize gidiyor yedi sene sonra büyüyor aynı dereye giriyor tekrar yumurtlamıyor Hı. aynı şekilde balıklarda aynı yumurtadan çıktığı yere gelirler. Deniz balıkları için de geçerli bu. Sadece evet. tatlı su balıkları şimdi. De Yumurtladığı yere gelirler. Yesevlerdir. Yine aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar fakat biz fırsat vermiyoruz yumurtlamalarına. Yoksa Hı -hı. balık geliyor yumurtlamak için. Mesela Hı -hı. şu anda sardalya var. Bol miktarda şu anda adı etrafında Sadece yumurta karınları kendilerinden fazla yumurta karınları da avlıyoruz biz onları. Ha çok küçükken avlıyoruz. Ya, küçük değil. Karınları yumurta Evet. Ya. Yani o, o yumurt, onlar yumurtlamaya fırsat verirse Sardalya çok bol olacak. Çok çok çok olacak. Hmm. Şu anda yumurtayla alıyoruz. yani? Herkes gidip görebilir. Yani Satın alıp bakın karınları yumurta dolu. Ama yasak var. Sonuçta. Yasağı yok işte. yani ha. Ona bir şey diyemeyeceğim. Yasak olmayınca herkes sal Peki balık mevsimi yasağa başlamadı mı? Bunlara balık, riayet ediliyor mu? O al, ya, orta balığı için geçerli değil galiba. Al şöyle, sadece gırgırlar evet. ve troller için evet. 15 Nisan bir devlet arasında konmuş. Şimdi bizim küçük ölçüklü Zaten yani büyük miktarlarda balık avlayamadığı için... Yani bir dört, dört buçuk ay avlanmadan geçirme ihtimalleri yok. Hemen hemen böyle günlük yaşıyor diyebilirim yani. Belki üç gün denize gitmezse cebinde para kalmayacak en fazla. Hmm. Normalde belki erse gün gitmese deniz cebinde para kalmayacak bir durum var küçük, küçük ölçekli balışıda. Eskiden de böyle miydi peki? Küçük ölçekli balçılıkta? Eskiden değil dedi. dediğim gibi ben çok... Güzel paralar kazandım yani <gülüyor> tek başıma rağmen ama şimdiden bahsediyorum. 90'dan sonra başladı, 95'ten sonra bu gırgırların çok büyümesi dolayısıyla. Ha, onu söyleyecektim. <gülüyor> Sebep ne? Ya, aşırı bir baskısı. <gülüyor> bir ara mesela çok iyi hatırlıyorum. şeyden Gırgırların sahile belli bir şeyden fazla yaklaşması yasaktı. Ve adalarda bu izleniyordu. Bundan bir 10 sene kadar önce. Sonra şimdi görüyoruz işte bizim Marta koyu var Burgazlıyım gazıyım ben Marta koyuna böyle geliyor burnumuzun dibine kadar gırgırlar Bu yasak değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim 2012 yılına kadar gırgırların avlanma derinliği 10 kulaştı hı hı. bu 10 kulaş yılbaşından sonra ama Eylül ve yılbaşına kadar bir 31 aralığa kadar. Altı kulaştı. Yani altı kulaş dediği şey 11 metre derinliğe şey kadar değil, çevirebilirsiniz yani. diye kural vardı. Yani. Ve bir gırgır derinliği mantardan kurşuna 200 metrenin üzerindedir. <gülüyor> Ve 10 metreye çevirebilirsiniz yani. diye kural vardı. Sonra 2012 yılında yeni sirküler yapıldı. Bu 24 metreye çıkartıldı. Yani 24 metreden daha sığ suya giremezsiniz Hı. dendi. Ki dünya startlarından çok altında Dünya Avrupa standartları 50 metredir. 50 metreden Hı. daha sığ suya giremez gırgır. Artı Kıyıya 300 metreden fazla yaklaşamaz. Eğer 50 metreden daha fazla derinlik olsa dahi. Avrupa sınırları da böyle. Evet. Bizde bunun çeyreği bile yok. Bunun durum karşısında şu anda gördüğünüz kayıklar kaçak girmişlerdir öyle çok hı hı. kıyıya. Martakuyu hele zaten normal adalarda ki bir yasak bölge var. Bir kır yasak bölge var zaten evet. o dediğiniz yerde kesinlikle evet. giremez. Evet. 50 metre bile olsa. Hı. Nereye ihbar edilmeli? Yani ya, tabii iki yol var. İhbar etme diye kolay yolu söylüyorum. Elbet onların da düşünmesi lazım ki buradaki balık bizim geleceğimizdir. Değil mi? Çocuklarımız da bu balıktan falan. Yani artık anlatmaktan ıı, usanıyor insan ama çocuklarını düşünenler zaten doğaya zarar vermez. Hadi bunu bir yana bıraktık. İhbar nereye yapılıyor? Bir ara kıyı ıı, sahil muhafazaya yapılıyordu. Sahil güvenlik. 158 sahil güvenlik. Fakat evet. sahil güvenlik o kadar az kısıtlı sınırları, şey, yani çok kısıtlı imkanları, <gülüyor> ihbarlara gelip gitmesi yani sahil güveninin onlarca hizmeti var. Sadece balıçlara bakmış olsa o zaman belki koşturabilir ama bir sürü hizmeti olduğu için yani yetişemiyor sahil güvenlik. Bunu bir bagiz sistemi koydular 5 sene evvel Tarım Orman Bakanlığı o zaman. Tarım bekle, işte başka bir bakanlık değil. Şimdi be. Tarım Orman Bakanlığı kondu. Bunun <gülüyor> Bagis diye bir sistem koydular. Balıkçılık gemilerini izleme sistemi diye Bir hı. uydu takip cihazı diyelim basit bir deyimiyle. İşte bunları 12 metrenin üzerindeki gırgır gır gır ve trol teknelerine bağlayacaklar ve bunlar nerede gitti, nerede gezdikleri, seyir yaptıkları yerler görecekler. Tabii bir yerde çok uzun süre durursa mesela 10 dakika durdu da çevirdi burayı anlamına gelir. Hı. Hı hı. diye bir sistem koydular ama e, tam manasıyla çalışmıyor herhalde. Çünkü ben sizin dediğinizde çok şahit oluyorum. Ben evet. devamlı denizde olduğum için evet. şey, hemen hemen her gece birkaç gırgırın evet. yasak bölgede geceleri çalıştığını evet. görüyorum. Evet. Bu, bu sistem çalışsaydı bu bagiz bu i̇şte olmazdı. Evet. Sesler yani. çok duyuluyor. Gözümle yani. görüyorum canım. Evet, Sese gerek yok. Evet. Evet, evet. <gülüyor> Şimdi e, adaların tabii e, böyle tarihi, geçmişi, kitaplarında fotoğraflarında falan baktığınız zaman muazzam bir balıkçılık e, arşivi fotoğraflar var. İşte torikler, bu e, şeyler, kılıç balıkları, parazlar, ıstakozlar ya. <gülüyor> falan yani evet. böyle bir zenginlik varmış orada. Var mı tarak ıstakozuyla hala oralarda? <gülüyor> <Şu gülüyor> ya yani iş... bir mucize, eseri. mucize. mucize nasıl, eseri. Nasıl tükettik, yok ettik bunu? Yani sadece bu şey mi? Balıkçılığı yanlış e, kullanarak mı yoksa başka değişen ekolojik durumlarda söz konusu mu? Hı hı. Kabuklular da bilse avlanmadan ziyade deniz kirliliği Hı -hı. Yani o çünkü kabuklar pek fazla böyle gırgır tırlar gibi çok aşırı sayıda Hı -hı. avlanamadığı için taş diplerinde olduğu için Hı -hı. elle topları bunlar ya dalgıç da ya da gece fenerle lüksle çıkardık biz eskiden pavriya topluma çünkü Hı -hı. taşların üzerine kadar çıkar Hı -hı. bir metre yarım metreye gelir ya bir kepçe bir lüks lambasıyla avlardık yani bu şekilde avlamakla bu bitmezdi bu daha evet. çok kirlilikle ziyade Hı -hı. çünkü ben bunun çok açık örneklerini gördüm ben marmaradasında kavuşa da Pauluyor mesela bizde yokken ben geçtiğimiz senelere kadar çok sayıda avlandım. Ve gündüz dalarak ellerle öyle gece lükste falan değil. kumbada Vlasa. Hı. Hmm. Tekirdağ Kumbağda hmm. Korkuş yani bir taşın üzerinde 10 tane 2 hmm. metre 3 metre suda dalarak gündüzleri topluyordum. Ege'si're gittim, kabuk gördüm sadece. Yani. Ölmüşler. Bakın Kumbağa hmm. ve Marmara Adası'nda ölmüşlerdi yani buradakiler de kirlikten öldüler oksijensizlikten e, avlanmadan değil hmm. kabuklulardan bahsediyor. Bize e, konuk gelmişti Sergio hmm. ve e, Volkanlarcı onlar da biliyorsunuz şeyi mercanların e, taşınması ile ilgili çalışma yapıyorlar ve devamlı dalıyorlar. Yani o özellikle Sivriada Yassıada'nın altındaki ölü bir e, yaşam balçık dan bahsediyordu. Siz de e, biz e, konuşurken dışarıda bu karşı kıyıların özellikle değişiminden dalganın vuramamasından yosunların e, kıyıya çıkamamasından çürümenin içerden e, gibi bir şeyler anlatmıştınız. Biraz e, o, dinleyicilerimiz de öğrensin. <gülüyor> o onu onu açar mısınız? Ben merak ediyorum. Yani nasıl gelişiyor o süreç? Şimdi kıyılar bizim kıyılarımız olsun. Karadeniz kıyıları. Nerenin kıyısına bakarsanız bakın işte bir yalıdır yüzde doksanı. Bazı yalı yerler de vardır. Hı hı. Dik yerler de vardır. Hani bunun çoğunluğu da yalıdır. Hı. Yani deniz yavaş yavaş eğimini azaltarak karaya vurur. Kumsallar. Şakıllıklar. Bizim karşı e, kabalı şeyden e, Haydarpaşa'dan Pendi'ye kadar, tuzla kadar kumsaldı. Bunun kayalık olan kısımları da vardı ama yüzde doksanı kumsaldı. Çünkü daha çocukluğumuzda ben daha balıkçılığa başlamadan evvel tayfa giderdim. ırıpçılara manyatçılara. Burada karaya çıkmanız lazım. Ağa atmak için. Biz şapakla daha karanlık. Kayıklar oturuyor kıyıya varamadan. Dolayısıyla çizmeye gidip suya atlamanız lazım. Yarım metre, kırk beş santim, elli santim suda. Karaya çıkacaksınız. Dolayısıyla o yalılar estiği zaman kışın bütün denizdeki ne varsa insan atığı olsun. Denizin kendi ürettiği yosun olsun. Ölüyorsunlar olsun, atar karaya, yodos. deniz yine tertemiz olur, o güneş kurutur onları, bitirir. E buraları olduğu gibi rıhtım yapıldı. Hı -hı. Artık Peki deniz dolduruldu, bütün insan, ne insan de? atığını, Hı -hı. ne kendi Hı -hı. atığını atamıyor ve bunlar karşı duvara vuruyor, çarpıyor, geri geliyor, akıntılarla dağılıyor ve olduğu yerde çürüyerek bataklık haline geliyor. Hı -hı. Bu oksijeni bitiriyor denizde. Yani çakıl neydi çakıl diye herhalde çocuklarımız soru soracaklar Hayır, çakıl neredeyse. neydi nasıl bir şeye benziyor <gülüyor> Kalanları da şey, özel şeye veriyoruz e, işletmeye veriyoruz Onları da orada yine bir ufak rıhtımlar çekiyorlar bir memler yapıyorlar Çakıl kalmayacak sonunda <gülüyor> Ali Bey çok güzel bir şey söylemişti bir kum tanesi Benim yöyülde yıl oluşuyor yani, ya. yani onu bir, bir, bir kalemle silip yok evet. ediyor yani doğanın bütün bu döngüsünü Bozuyoruz yani çok haddimizi bilmeden bir de... Evet. <gülüyor> Şimdi demin şeyi konuştuk, bu kabukluları konuştunuz. Ee, hala midye toplanıyor. Yani biz yıllardır, işte 40 yıldır, 40 yılın başlarında yani son 15 yıl, 20 yıl öncesine kadar midye toplardık. Çeşitli boylarda toplardık. Çeşitli şekillerde pişirdik. İşte dolmalık, salmalık, <gülüyor> efendim, <gülüyor> kızartmalık falan diye. Şimdi elimizi sürmüyoruz. Ee, çünkü şey, yani kirlilik e, ah. dolayısıyla sürmüyoruz. fakat hala Türkiye'de e, boğazda, ondan sonra falan, midye toplanıyor, iskele ayaklarından toplanıyor, demir ayaklardan toplanıyor falan. Bunların e, yenmesi caiz midir? Şimdi denizde medyanın yaptığı takiş suyu süzerek evet. içindeki beslenme evet. olduğu için e, ...suda kirliyse... Evet. kirli ise o bu kirlilik evet. üzerinde büyüsüne evet. tutuyor. Yani civadır, ağır metaller ne varsa. Evet. Yani ama temiz yerler vardır. Yani sadece dediğin gibi bizim bir geminin güverti e, bordasından e, sintinesinden almak Tabii. başka şey ama hı. mesela ben, temiz yerler ha bir niyandroza ne de olsa akıntılı bir yer, bir sivriada yasada taşlarından toplara bir yerin o kadar da kadar e, bir miktar vardır ama yani. Hı. O lezzet, değil. o lezzet işin o yenilebilir ama ne bileceksiniz nereden alın toplandığını. Ya, en iyisi yine kendisi toplaması insanın galiba. Bilginden yerden. Şimdi, <gülüyor> ben bunu yapıyorum e, herkes yapamaz. Bir de şöyle bir kısmı var adalarda. <gülüyor> Belki Burgazada senin ne, adan için geçerli değil ama <gülüyor> büyük ada için öyle. Yani yüzlerce motor ha, yanaşıyor. Tabii, her yer e, sadece iskeleye değil başka yerlere de e, yanaşıyor. Hatta artık e, böyle ışıklı, şıkırdaklı panolar koymuşlar büyük teknelere. Yemekli filan diye de evet. bindirip getiriyor. Yemeğini de teknede veriyor. Yani adaya öyle bir saatine indirip çıkarıyor. Ama devamlı böyle. Bu kadar yoğun deniz trafiğinin e, yerin yani suyun altına verdiği zarar e, nasıl? Muhakkak etkiler, muhakkak etkiler ancak... Bazı balıkları etkilemez. Kefal balığını etkilemez. Kefal da pervane <gülüyor> suyuna geliyor. Orada dipte kumu karıştığınız zaman pervane. Şimdi pervare. söylemeyeceğim yani. Annem benim o balık için bir şey derdi. <gülüyor> Öyle denir zaten. Ama, kolay kolay yanmıyor. Kayak yapalım. Hiç anılmazdı. <gülüyor> ama diğer bütün balıklar muhakkak ki bu güldüten etkilelim. kaçıyorlardır terk ediyorlardır. Evet. Vuruluyor. Mesela şey vurmak. Ay hangisi? Büyük, uzun balık. Müren. Hı, Bizim evet. buralarda pek yok. Yani. Peki başka ne var burada uzun büyük balık? Uzun balık zargana mı diyorsunuz? Yok yok onun değil ya, bu büyük bu kalın. Şey Neyse yani vuruyorlar. Onları da vuruyorlar. Şeyde. Ben vurulmuşunu gördüm. Adada. 2-3 sene önce. Şimdi kırlangıç balığı. Kırlangıç olurlar, değil. Kırlangıç kalmadı ki zaten. Var o yani yerli yok da Hı. geçim balıkları var. Hı. Vuruyorlar. Kalkan balığı zıpkıncıları vuruyor. Zıpkıncıların da çok büyük çok büyük zararı var çünkü hmm. biraz da geceleyin fenerle... O hmm. çok avlıyorlar. hain o, evet. evet. Tarış gibi mi? bir şey yani evet. bu Aynen aynen. Avcılık değil o. Evet. <gülüyor> hain. <gülüyor> Peki nasıl e, gerçekten bu geçim kısmınıza geleceğim? <gülüyor> çünkü e, özellikle belirtmiştiniz hani eskide eskiden olan o e, zenginlik şu anda yok dediniz ve e, çoğu te tekne yani yiyecek parasını dahi çıkaramıyor dediniz evet e, arkadaşlarınızın durumuyla ilgili e, nasıl geçiniyorlar yani denizde herhangi bir geçim olmuyorsa eğer deniz artık çoğu kişi için yani küçük ölçüktü balıklar için mi? yarı zamanlı bir iş oldu çünkü hmm. adaların yerli balığı kalmadı şu takvimde gördüğünüz balıklardan hiçbir tanesi yok Hmm. Var ne zaman? Dönem dönem gelip geçiyor. Karadeniz'den Marmara iniyor, oradan geçiyor. Bu şekilde ne zaman? işte kalkancılık, kalkan balığı gelir. Lisan ayında hmm. akar gider. Lüfer balığı, Ekim ayında hmm. akar gider. Bu zamanlarda balık peşine koşuyorlar. Diğer zamanlarda değişik işler yapıyorlar. Çünkü geçinemez. Yani bir ay çalışmaktan on bir ay, geri kalan on bir ay geçinemez. Hmm. Hmm. Yani peki balıkçılığın ihya edilmesi mümkün mü adalarda? Yani şunu kastediyorum. Ne tedbirler alınmalı? işte kirlenme konusunda vesaire hepsi. E, kıyılara atık atmak. Bir de o var. Yani moloz atılıyordu. Bundan çok kısa ne kadar hala belediye bizim gözümüzün önünde bir yere yaparken yaptığı kazıyı bir yere yığdılar. Eskiden moloz atılan yere yığdılar. Sonra bir kısmını toplayıp götürdüler. Gerisi yavaş yavaş yavaş denize indi. E orası da çok verimli bir yer olduğunu ben balıkçılardan biliyorum. Ben balıkçı değilim ama konuşurum. Böyle. İşte Binlerce bu, senede ya. olmuş kıyıları işte bu i̇şte, şekilde doldurduğun zaman Doldurma da değil yani, yani bu ihmal. Molozla, monoz, evet. Moloz daha kötü bir şey yok. İhmal değil bu Hı. zaruret. O Hı. kadar çok inşaat yapılıyor. Hafriyat ya. var ki atılacak yer yok. Denize dolgu yaparak işte denize sahil yolu yaptım diye bir oradan kazanım. Halbuki sahil yolu yapmıyorsunuz. Siz hafriyat atacak yer arıyorsunuz. Hı. Sonra da sahil yolu yaptım diye. Hı. Hı. Kendinizi savunuyorsunuz. Cinayet. Denizi doldurmak cinayettir ya. Evet. <gülüyor> ama şey çözüm önerileri var galiba geçenlerde Tarım ve Orman Bakanı geldi balıklarımız Japonya'dan Amerika'ya kadar ihraç ediliyor o hale geldik biz dedi ben şimdi bir bunu soracağım hmm. öyle mi ikincisi de 2500 adet beton bloğu yapay resif olarak yani resif uygulaması olarak adaların açıklarında denize atıldı bu Olabilir mi? Şimdi biz bunu yani iyi, iyi, bir, şey iyi, mi, iyi çözüm bir şey mi? bir şey. Yapay resipler Hı -hı. çok İyidir iyi bir mi? şey. Biz de bu programa katkı veriyoruz. Yani nasıl katkı veriyoruz? Koordinasyon Hı -hı. belirleyerek şuraya atın şuraya atın diye. Hı -hı. Şimdi birinci olarak çözüm yollarında hani şöyle şu resipe girmedin Emir? Nasıl ihya olur? Hı -hı. Birincisi av baskısını kaldıracaksınız üzerinden Aşırı av baskısını Hı -hı. kaldıracaksınız. Şu adalar ve civarı gırgır gır kaldıramaz. Hı hı. Marmara Denizi gırgır gır kaldırmaz. Boğaz Gırgır gır gır kaldırmaz. Gırgır gır yok etmek üzere yapılmış. Çok çok iyi bir alettir. Avcılık aletidir. Ve bu iç denizde bu yapılmaması gerekir. Birinci şart budur. Hı hı. Birin şart gırgırın kaldırılması. Birin şart mesela. gırgırın ve kaçak trolün trol yasak marmara mar ve evet, boğazlarda ama kaçak trol o kadar çok ki. İnanılmaz sayıda yedi sekiz yüz taneyle ifade ediliyor. Gırgır yok o kadar. Tamamen yasak olmasına <gül> rağmen trol o kadar çok sayıda var. Bir kere bunun denetlenmesi, bu yasak olan şeyin denetlenmesi ve yok edilmesi iki gırgırın sokulmaması lazım. Ha Avrupa standartları konulursa belki olur. İşte elli metreden evet. kıyıya çevirmeyeceksin. Üç yüz metre kıyıya girmeyeceksin denirse bir ihtimal. Bunun dışında ikincisi temizlik yani kirliliği önlemek. Bizim şimdi adanın, büyük adanın kanalizasyonu olduğu gibi Büyük Adan bir mil açıkta, Sedef Adası açıklarında denize boca ekliyor. Evet. ki evet. borusu kırıldı, boruda da altından çıkardı. Boru kırıldı, <gülüyor> kıyıya 10 <on> metreden <gülüyor> dışarı çıkıyor. öyle... <gülüyor> Evet. Evet, ama tekneler de öyle. Teknelerin her biri geldiğinde Sintine'de ne yapıyor? Nereye günlerde. boşaltıyor? Denetimi var mı bunun? Yunerce o tekneler. Yani Sintine'de boşaltacak. Tekne şimdi biraz da motor yatların eee işte diye bir şey çıkartıldı. Bunlar bunlar belli zamanlarda ve atık sularını vermek zorunda çünkü. Kontrol ediliyor. Dolayısıyla teknelerin atığından ziyade Adaların evet. bütün insanların işte yüz bin kişi geliyor He. adada bunlar nereye gidiyor atı denize gönderiyoruz. He. Bir de böyle şeyler işte dipakıntısı var oraya verilirse gider falan deniyor. <gülüyor> o böyle şeyler. <gülüyor> ondan biliyorum ben yani biz, biz görüyoruz şeyde. akıntısına verilenler geri geliyor böyle. Peki Tarım ve Orman tarım. Bakanı nasıl diyor, diyor ki Japonya'dan Amerika'ya hmm. kadar böyle ihracat ediyoruz ya. Orkinos, ediyor. ha. Orkinos, ha. Orkinos. Ha. Ha. havuz balığı. Ağlıyor. Önce, ha. ha. Önce alıyoruz. Yok. Önce alıyoruz ufakken 5-6 kiloyken, ha. 8 ha. kiloyken evet. alıyoruz. Bunu götürüp kafeslerle. Ha büyütüyoruz. Buna Norveç uskumrusuyla besliyoruz bunları. Norveçten ha. aldığımız uskumrularla bunları büyütüyoruz. Yapıyoruz 150 kg. Ya bunları satıyoruz. İhracatımız bu. 2 <gülüyor> 2 <gülüyor> <gülüyor> levrek yetiştirme, Üç çupra yetiştirme. İhracat bunlardır. Anladım. <gülüyor> evet. yani bu tonus da alabilirim. şey İtalyan İtalyan İtalyan payı çok yüksek. Yani, Sardalya gibi bir şey. <gülüyor> Yerli payı <gülüyor> düşük. Şeyden bahsedelim, biraz önce takvim Hı. dedi ama evet, dinleyicilerimiz evet. onu bilmeyebilir. Ee, Akil Asminas'ın çizimleriyle 2017 senesinde Heybeli Ada Halk Kütüphanesi Koruma Derneği her sene çıkarıyorlar, evet. bir takvim çıkarıyor. Burada şahane e, balık çizimleri var. Her <gülüyor> ay adalarda hangi balıklar çiziliyor? Belki bunu biz, e, bunu da paylaşalım söylemedik Hı. baştan. Bizim e, sosyal mecralarımız Dünya Mirası Adalar Facebook... Twitter ve Instagram sayfalarımız var. Burada görselleri koyacağız. Her ay adalarda efendim hangi balıklar çıkarmış bir zamanlar Hı -hı. afiyetle yenirmiş. Onu bakacağız ama tarihe girmişken bir iki tane kişiyi de geçmeden yani sözünü etmeden geçmeyelim. Bir e, meşhur e, bu Troçkin'in e, balıkçı arkadaşı var. Haralambos, değil mi? Hı -hı. E, bir de. Horoz Reis var, <gülüyor> onları yeah. da bir analım dedik. Yeah. Horoz Reis, toprağı ee, olsun. Namı diğer. <gülüyor> Tanır mısınız? Berç, Tabii tanım ama. <gülüyor> Berç, e, Berç Akdeniz. Ee, o Horoz Reis adıdır zaten. Evet. Akdeniz yani, o, o Horoz Reis. Horoz Reis adıdır ya, yani. oya da. Evet, Evet. evet. <gülüyor> yani evet. Horoz Reis balıkçıdan balık balıkçılık da yapıyordu ama daha evet. daha ziyade tek de bakımını yapıyordu limanda bizim tabi onu ayrıca işleyecek çok özel bir şahsiyet ama <gülüyor> hani <gülüyor> anmadan geçmiyorum çünkü onun da babası e, balıkçı e, balıkçı artin bunlar da önemli şahsiyetlerdi adalarda horoz diye kabul işte berçak evet. de şöyle evet. e, ona hasta olduğu zaman adalarda hasta çıkıyordum. eskiden belediye ambulansları baş, şimdi o zamanlar <gülüyor> Horoz Reis'in bir motoruyla karşıya geçerdi. Evet. Oradan şöhreti geliyor evet. galiba değil mi? Şöhret oradan evet. Yani Hızır'dır o. Evet, evet. <gülüyor> evet. Şeyin de adı Horoz Reis hala. Belediye Başkanı'nın evet. motorundadır. Evet, maalesef programımız bitti. <gülüyor> Bugün biz balıkçı Ali Coşkuner dedik. Kendisi Adalı. Doğma büyüme. 1 Mayıs Herkese şimdiden tekrar evet. kutlu olsun Diyoruz ama destekçimiz var Nur Ottaman'a çok Hı. teşekkür ediyoruz Teşekkürler Nur ee, Bir de e, güzel bir sözünüz var Öyle bitirelim Bana söylemiştiniz sizinle evet. görüşürken Adada geçirdiğim <gülüyor> Günler için e, Güzel günler gördü Yine görür umarım deyin demiştiniz evet, evet. <gülüyor> Hep, Hep beraber eşallah. öyle diyelim Karamsar olmayalım evet. yeter Çünkü <gülüyor> Evet, çünkü, çünkü adalar, adalar hepimizin. Adalar hepimizin. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. Dünya Mirası Adalar